Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar değil mi biz, mevsim tablosuna göre? Bahar'a girdik mi? Girdik, girdik. Mevsimler şeridine göre bugün itibariyle bahar kabul edilebilir. Çünkü hem hafta başı hem Mart ayının ilk pazartesisi. Bahar ne zaman başlayanlar için her yılın Mart'ın ilk pazartesisi Bahar Baharın başla. başlangıcı olarak kutlanır. Biz Çok başladı doğru. diyene kadar bahar başlamaz yani, sevgili dinleyiciler. Sizce de Vöök ise Vöken modern sabahlar e, bugün itibarıyla e, başlamış oldu. Ee, uzun zaman walk and walk. Walk and walk. yani walk, havalı mı söylenecek nasıl söylenecek o konuda tabi tereddütler var ama onu onu oturturuz ya zaman içinde oturturuz bugün daha ilk gün değil mi bugün daha ilk gün olduğu için ben ağzımı vök vök vök diye ilkinden. yanlış söyleme Fahir yani şimdi Bahar'la beraber yeni sponsorumuz var Bahar'la onu gelen da... adalet <gülüyor> özür dilerim <gülüyor> hashtag'la başlarız diye düşünmüştüm ama herhalde Bahar'da hashtag kullanılmıyor hashtag dediğim için herhalde yargılanacak değilim teşekkür ederim Günaydın bir kez daha. Günaydın. Çok teşekkür ediyoruz şimdi günaydın. Senin için içler şey olsun. Biz de bir süredir. Yani ne kadar süredir? Hep kendim kendimizi sunmaya alıştığımız için evet, birileri vallahi. bizi sunduğu zaman bir garipsiyoruz. Şaşırıyoruz. Oscar'ın akabindeki sabah anan olduğu için herkes gece boyunca Oscar Oscar ondan sonra Ben zannediyorum ki şimdi biz yatışa geçeceğiz. Programı Wake Walk sunacak gibi diye bir şey. Düşündü. O şekil düşündü. Tam öyle bir, bir biz... bakındım. Sunan yok gene eşek gibi bir sunacağız. Yanlış anlamışsın sen. Bir de çok araya sponsorsuz dönem girdi ya. Bayağı bir girdi, girdi yani. Musuzum. Unuttuk vallahi. Hakikaten unutmuşuz. Ee, unutmuştuk. Doğru kullandım değil mi Oktay? Doğru doğru. Evet. Doğru unutmuştuk en azından onu unutmamıştık. Evet, dün gece Oscar'i seyreden var, seyredemeyen var. Ben Oscar adayı filmleri bile doğru düzgün seyretmedim. Hiç beni heyecanlandıran seyrettiğim bir iki şey tanesini değil seyrettik ya. Ya, ya bir, bir Gravity'yi Gravity gördük, başladık. Gravity her, Her, Her'i de gördük. Başlıyoruz. Senaryo aldık. Aldık. Zaten böyle artistik filmler senaryodan başka bir şey alamaz. Ulan, filmin Bu... hakkında senaryosu çalıntı diye zaten söylenti ayyuka çıkmıştı. Senaryosu çalıntı mı diye? Etabey her. Hörün... O senin dediğin seçim şarkısı. <gülüyor> <gülüyor> o Herin senaryosu çalıntı. Herin senaryosu. <gülüyor> Herin. Senaryosu çalıntı diye çıktı. Ya olur mu? Hörün fikri evet. çalıntı olabilir de senaryonun çalınacak man, işte bir durumu yok. Senaryo de... üzerine çok uğrayıyor. Burada biz onu kim vardı ya? O gün ben... yine şanslı günlerimden bir tanesiydi. Birinizle özel bir program yapmıştım. İki kişilik <gülüyor> bir program. Kimdi? Fahir seninle mi yapmıştım? Ege seninle mi yapmıştım? Ne Ama olduğunuz programı söyle. öyle ilgili şey demiştim ben. Ha, bir kere biz, izlenecek o, bir film diye. Biz onu Fahir'le yaptık. Ben Sen nereden hatırlıyorum? Sen dinlerken Sanki belki ben... kendin evden öyle tutun. Sanki ben söylemişim gibi geldi. Şimdi çok nef hakikaten güzel film. Nefis film Spike Jones'un ama... Yani böyle hakikaten bir kere izlenir ve ona göre de bir Oscar verdiler. verdiler filme tamam. en iyi özgün yani, senaryo diye. E, yanlış anlamasın dinleyicilerimiz. Oscar'ları bir kere izlenme yani kaç defa izlenirden vermiyorlar da böyle biraz alternatif filmlerin Oscar'da e, ödüllendirilmesi senaryo ile oluyor. Adetten böyle yani şey bunu Tarantino zamanında söylemişti şey Pulp Fiction'la evet. en iyi senaryoyu aldığında. Tamam herhalde bizim olayımız burada bitmiştir diye. Her de öyle aslında şimdi daha fazlasını zorlama işte orada çok şık bir şekilde öyle dedi ama kilibiliyi mi almadı mı ondan sonra kilibiliyle Kilibiliyle bir şey aldı. Kilibiliyle yok galiba ya. Kilibiliyle aldı canım kilibiliyle alınmadınız mı? <gülüyor> Sevgili icler yalan mı söylüyorsun kilibiliyi aldı aldı kilibiliye bak kili kilibili kilibili kilibili kilibili kilibili kilibili Oscar kilibili Oscar aldı 86. Oscar'ların konuşulduğu bugün de kilibili üzerine Hayır, istersen fark Yani Sen ben şeyin lafına itafen diyorum. Ee, şey, şey dedi ben, ben mi, mi? <gülüyor> Ege, Ege, Ege, bu, e bu arkadaş mı <gülüyor> yok ya yönetimin <gülüyor> adı bir anda gitti ya Kuantin mi Kuantin'in lafına istinaden yani bizim Quentin olayımız Quentin burada lafı. bitti dedi ama Tarantin. sonra da ham humşar olup almayı bildi yani ondan sonra e, 12 yıllık esaret diye çevrilen 12 years a slave ee, Hı -hı. Ödülleri topladı. O da topladı. Derledi, topladı hepsini. Onlar... Nedir o film? İzleyen var mı aranızda? Ben ya, izlemedim. Valla ben de onu izledim de tam e, galiba biraz böyle uyuyarak uyanarak biraz izledim. Biraz ağır böyle bir tokat film. Nasıl gibi Uyuyarak, şey uyuyarak izledin ya? İzledin bize. mi filmi? Aa, Amerika seyahatim sırasında bir sinemada tabii Jetlag olmuşum. Nerede işte izledim. Onu da tam nerede? Ya orada izledim ya evde izledim. E, evde izleme ihtimalim olmadığına göre. Olmadığına göre Amerika'da Amerika'da izlediğim bir zamandı. de topladı ödülleri. Eline salk 7 dalda topladı. 7 dalda aldı. Ondan Prestijli sonra... dallar var mı içinde? En iyi yönetmen, en iyi Va, film. En iyi yönetmeni yönetmen, Gravity ile Alfonso Cuvaro'nu aldı. Aldı mı? Aldı. aldı. En en iyi iyi film. sabah sana <gülüyor> tipleme olarak yaptım. Fas binler dediğim oydu. Hasbinler dediğin iPhone soku var on muydu? <gülüyor> Sabah sana böyle bir Oscar seyretmiş adam. Ben Biz hiç yaptım ya, hiç anlamadığım için ben onu e, o esprine seni Karşılık tatmin eden bulamadı, bir cevap maalesef, verememişim maalesef. özür dilerim. Ondan sonra bakıyorum şöyle bir hızlıca en iyi filmi Twelve Years a Slave aldı. Ondan Erkeklere sonra gel en iyi kadın oyuncu Kate Blanchett şüphesiz ki. Evet o zaman kapatmıştı ya. Belli. Evet, onu kapattı. Yani ben bunu bu sene alırım herhalde demişti. Tamam demişler. Dediğini de yaptı. Helal iyi, olsun kadına. En iyi erkek oyuncu Matthew McConaughey. Sınırsızlar kulübü. mıydı? Neydi onun filmi? Yok, Yok Dallas Buyers. Dallas Buyers. Ondan sonra. En iyi yardımcıyı da kilo Dallas Kilo verdi diyor. O bak Spires. bu Oscar yani. almanın bir yolu da o. Açayip kilo bir verirsen rejimli. tak diye. Mesela Oscar bu sene sen alırdı mesela. Alırdın. Tabii. Ben alır mıydım? Al, bu sene çok Hadi rahat ya. Oscar alırdım. Ya Oktay alırdın. bir şey söyleyeceğim. Hani 20 küsür verdin ya 22 falan. Hı. Yani 25'i buldum ben sana söyleyeyim. 30'da %100. Yüzde yüz. Ha bir de 30 kilo alsan, o zaman da alırdım. O yani zaman 30 kilo alsan bence daha garantiydi ya. Ama ben bu sene o... yani senin Oscar'a en yaklaştığın seneydi bu. Bir daha da bilmiyorum. Hani projelere tabii ki bakar da, bu sene ortada hiç proje yokken bu kadar kilo vererek. Alırdın, seneye filmde oynaman gerekecek. En iyi yardımcı kadında keşke aday olsaydım ben ya. Ya vallahi Oktay, yardımcı kadında ama Çünkü öyle de. tip değiştiren kadınlar alıyordu o ya. O kesin. Ya tip değiştireceksin, kilo vereceksin. Yani saçını değiştireceksin mesela. Güzel böyle sı olabilir. sıkı bir kesim yaparsan. Ya da mesela senin saçları boyayabiliriz. Zamanı geldi. Bütün çünkü dibi gelmiş. Oktay. Evet, biz en iyi yardımcı kadınların en büyük derdi. Dibi gelen saçlar zaten, Faiz. Onları o güzel boyarsak. Yani. Yalnız o tören bu seneki ne bir acayipmiş ya. Böyle bir fotoğraflar falan var. Herkesin bütün ünlülerin girdiği bu Ellen DeGeneres'in etrafına toplanarak. Ellen DeGeneres mi sundu gene? Ellen DeGeneres sundu. Bir de orada Brad Pitt'in pizza yemesi bütün asabımı sinirimi bozdu benim. Nerede yiyor? Koltuk arasında mı? Koltuk arasında pizza yiyor ya. Hadi canım full karışık. Ve yanındaki e, hanfendi olan değerli e, hanımı. <gülüyor> Şunu bitir. Allah belanı versin. Hiç bitir, öyle bitir, demiyor. Şöyle, kaynak nerede? Nereden aldın? Pizza'yı nereden aldın? O da acıkmış gur gur gur gur midenin sesinden. Ama tabii güzel de pizza. Şimdi margarita yiyormuş. O da tabii biliyorsun midenin neyini alır? Suyunu Suyu alır. alır. Suyunu alır doğru. Yani bir de hamuru özelmiş galiba. Hamuru özelmiş. Abi demiş bunun <gülüyor> kınaları demiş. Ya Konuşuyoruz. Bunu ya. <gülüyor> <değil mi? gülüyor> <gülüyor> ay öyle. Oscarlar dağıtıldı, kıyafetler falanlar çıktılar. Ee, i̇şte bu kadar güzel, ya. Bak güzel. 10 dakika bile konuşmayacağız bunun hakkında. Bu kadar şaşa. Esas kadar bir tane de debe... hanfendi var. En iyi yardımcı e, kadın oyuncu Oscarını aldı. Lupita. Herkes bu hanfendi konuşacak bence bir süre sonra. Lupita. Hangi ee, filmde aldı bu? İşte 12 yıllık esarette. 12 hmm. yıllık. Aldı. Slave diye geçer. Ee, gayet hoş bir hanfendi. Bir yandan, bir yandan kendine özgü bir. E, tarzda var. Herkes ilk de filmi ilk oynadığı filmi e, film. bakalım daha devam edecek mi yoksa böyle hani bir kere oynuyorlar bir Oscar'ı sonra bir He, kayboluyorlar Oscar'dan ya Oscar'dan sonra kayboluyorlar. Hmm. Uğursuz Oscar'lar diye bir şey de var. Evet o gerçi şey galiba en iyi kadın uğursuz ya. Cate Blanchett aldığıysa döner şimdi bu. Öyle mi? Bu döner tabii. Tamam. Yani o çünkü o en iyi kadını alınca bir boşanmalar, bir böyle bir kariyerinde düşüşler, bir şeyler yaşıyor. Belalı size, Oscar diye geçer. Belalı Oscar bir tek şey işlemedi o. Meryl Streep'e. Meryl Streep'e. Bir tane daha Allah'ım verin hadi bakalım ne belası varmış Neden? Diye. Çünkü Oscar adaylığını garanti etti de Meryl Streep ondan. Bu sene de yine adaydı. Hı -hı. Onun contention sabit. Bazen alıyorum, bazen almıyorum. Ama Durum Gönlüt alır. Kaç tane almıştı o Meryl Streep? 2, 3, 4. Aldı aldı. 3 al. tane falan aldı üç tane herhalde. 3 tane falan aldı değil mi? Gönlüt Petrov bitti Oscar aldıktan sonra. Herhalde bir havalara giriyor bir şey. Halberi Gibi, bitti. Bu, bu Oscar'ın belalı olması sebebi de Given Petrov olabilir. Hellberry de öyle ya. Hellberry olur mu ya güzel o konu. Hellberry. ve Kilibeli diyoruz sevgili dinleyiciler. <gülüyor> Hollywood'u ayırdığımız şu dakikalardan sonra isterseniz biraz da musiki diyelim. Biraz da after party'den ya bahsedeceğiz. After party'den İlerleyen bahsedeceğiz. bahsedeceğiz. Biraz... After party. Komik miydi yanında Ceneres? Ben çok severim kendisini ama Oscar'ı daha önce sunduğunda çok zayıf bir geceydi. Bizim... Sen izledin mi Fahir? Ben izlemedim ya. Tamam i̇zlemedim. izlemedim. Kabul ediyorum izlemedim. İzledim biraz izledim uykum geldi izlemedim sonra. Bunu açık açık söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim? Ben sadece sunucusu konusunda heyecanlanıyorum Oscarların ve yıllardır da heyecanlanacak Bir gün gelir de sana böyle olmadı. bir teklifte bulunurlar falan diye bekliyorsun değil mi? Sen de ellerini öfeleye öfeleye onu sunacağını düşünüyorsun. Bir gün gelir yani. bana teklifte bulunurlarsa ben Whoopi Goldverding'in bütün esprilerini yapacağım. Biraz da Black Crystal'dan espriler diyerek öyle sunacağım. Unutulmayan Oscar Şimdi Crystal esprileri ama. diyerek aynılarını yapacağım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar I'll carry you home Tonight Tonight, Tonight diye söylenir. Yay, yay, yay, Buyurun yay, efendim. Yay, yay. Sevgili dinleyiciler, Walk and Walk'ın and tutunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. 8.50 oldu saatimiz Espriler Şakalar. Bu arada, Buyurun. şu dakikalardan itibaren bugün öğle yemeği bende diye dolaşabilir bazı insanlar. Çünkü son saatimizde Walk and walk'tan yemek veriyoruz. Yemek ne verecektik ya? Son vakit iyi orada bir verebilir. Allah'a bismillah oradan yiyecek bir kaydı. Çünkü o zaman da insanlara belli bir şey yani zorlamış gibi oluyoruz. O da bizim de hoşumuza giden bir şey değil. Biz parasını veririz. istediği yerde yer. İstediği şekilde yer. İster gider. Bazısı döner yemek istiyor. Pide yani. yemek isteyen var. Şey ne istiyorsa yapsın yani. o da yanlış. Onlar doğru şey tabii yapayım. canım. Doğru ne istiyorsa e, oradan şey yapabilir. Neyse biz bugün yemeğimizi verelim de. Ve sonra bakalım sonra para veririz. En kötüler de belli oldu bu arada. Ay, Ahu Dudu ay, ödülleri. Ay, ay, o ay. bir gün önce belli oluyor galiba. Ee, Will Smith'le oğlu... Ee, Jaden Smith'in oynadıkları film... Altın hmm. Ahududu'yu toplamış. Falanca gezegen mi filanca gezegen mi öyle bir filmleri vardı. E zaten ona. falanlı filanlı yaparsan anca o kadar bir şey alırsın yani. Ahududu aldığında gene dua etsinler, şükretsinler. Bunlar almadı mı baba oğlu zaten zamanında? Bir oy bir oydur oğlum demiş. Tabii ya iyi kötü fark etmez demiş. Will Smith'le babasının ya oğlunun konuşmaları yayınlanmış. <gülüyor> bir oy bir oy. Bir oy bir oydur demiş. Anlamadım baba demlerimi. Git demiş kullan demiş ya. Will Smith'in bahsettiği onu ben de anlamadım yalnız. Mustafa diye birinden bahsediyor ben de anlamadım onu. <gülüyor> Mustafa demiş. Jaden Smith de anlamamış oğlu. O da anlamamış. Jaden bu şeyde oynayan Jaden değil mi? Kaç tane oğlu olacak bir adamın zaten. Bileyim, bu Will Smith'in şeyi ya. İşte Evlatlarımı bir... ünlü yapmaya çalışıyorum diye bir şeyi var ya. Projesi. Hanımına verdiği bir söz var herhalde o kapsamlı yapacağım diye. Yalnız Jaden Smith'in işi de zor şimdi. O küçük yaşta böyle bir popüler filmde oynayınca okulun en popüler adamı oluyor da hmm. o da ödülü gibi. alınca da o çocukların acımasızlığıyla ne kadar yüklenileceğini düşünün. Öyle yani, an... diyordu Jayden Smith'in mal varlığı dedi. Kendine şahsi parası 5-6 milyon dolar. Sevgili Ege. Ne olacak canım? Hepsine şöyle bir lisede o kadar herkesi şey toplayıp bir yemeğe götürdü mü? Herkesin neşesi bir anda yerine. Onu Üçüz... da yapamaz ki çocuk. Çocuğa Çocuk laf soktuklarında içine oturur. Bu Jaden Smith kaç yaşında? Kaç yaşında? Ben Herhalde 18 olmamış. 18, 18 15 falan 15, 16 i̇şte Amerika'daki 15, bizdeki 44'e falan tekabül Bakkalı eder yani. götürüyormuş. Yerde. Hep puf falan ısmarlıyormuş. Ne puf olduğunu reklama girmesini girme. söylemiyorum. 130 milyon dolar bütçeli e, Dünya Yeni Bir Başlangıç adlı bilim kurgu film, e, de Will Smith... En kötü yardımcı erkek oyuncu ödülünü almış. Oğlu en kötü erke, e, erkek oyuncu ödülünü almış. Ve aynı zamanda en kötü ikili ödülünü almışlar. Zamanında en iyi ikili ödülü almadılar mı? Bu ikiliye dikkatliye çıkmamış mıydı filmleri? Tabii Just the Two of Us. Just. Evet doğru ya. Yani, işte, onu da almışlar. Onu alırken iyi, bunu alırken kötü. Yok, onu da alacaksın, bunu da alacaksın. Oyunculuk neyi gerektirir? Bunu. Valla ben dün işte misafirimiz vardı. Çok Twitter başında değildim. Hmm. Şimdi sabah bakıyorum da nasıl bir şeye girdiysem artık havaya bir tane mi, yani var da bütün Twitter'ımda Oscar'la ilgili espri olmasını beklersen hayır efendim Genel siyaset, gene siyaset. Ben artık o, bir time, şey olmuyor. O time Ryan'ın kalabalık olmasından kaynaklı Vallahi olabilir mi? Çünkü ak, akmış Aklı yani Haraya, akmış da sen geriye gidememişsindir. E, bir bak oraya bakarak ol çünkü çok espriler yapıldı Oscar'la ilgili. Bak Helberi, Richard Gere ve Kate Winslet'in paylaştığı komedi türündeki e, filmde e, en kötü şey ödülünü almış ki bunlarda şey almış adamlar Helberi aldı. Öbürleri de aldı. Filmin 13 yönetmeni, 19'da da senaristi varmış bu en kötü film alan. Ne demişler? Nerede çokluk? Orada sıkıntı doğar gibi bir demişler. Amerikan atasözü var. Oradan 13 tane yönetmeni ne yapıyor? Hadi 3 taneye kadar anlayabilirim. Yani yedek liste, asil liste. Yani çünkü bizde de mesela Ege'nin öyle bir yedek ve asillik durumu daha önceden var olmuş bir durumu var. 5 çeşit yemek verilmiş Oscar'da. Evet, pizza verildi onu biliyoruz. Başka ne verilmiş? 3,5 saatte bu 5 çeşit yemek tamam edildi resmen. Pizza verilmiş. Kuru fasulye pilav köfte verilmiştir. Köfte patates, mitit köfte, patates. Cacık. Bence zaten bunun hiç şey zaten. Yapmasın. E, Tabii canım çünkü kakılıyor içleri kakılıyor bunların. Sen onları yiyorlar kuru kuru. Ertesi gün bütün Hollywood yıldızları affedersin kabus. Ondan sonra o Hollywood'da Hollywood Belediyesi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> yemin ediyorum yeter diyor ya. Bu ne diyor ya? Şundan <gülüyor> çeklikten bir şey oldu. <gülüyor> Vallahi bütün Hollywood şey kokuyor, fosfetik kokuyor. O sıkıntıdan dolayı işte cacık veriyorlar. 1000 kişi ye. az değil ki. Tabii, Bardakta tabii. cacık. Ve hoşaf vermişler. Kayısı hoşafı. Plastik bardak vermişler onda, da. <gülüyor> Beyaz bardak. versin diye. E öyle valla plastik tabakta yiyordu benim gördüğüm Brad Pitt. Koskoca Brad Pitt deme pizza yerken var ya. Senden benden farkı yok yani. Hatta o sakalın yani anceni... duruyor ha. mu Brad Pitt'in? Sakalını severim ben o Brad Durmuyor, Durmuyor ya. Durmuyor galiba. Pizza yüzünden kezme. Durdu <gülüyor> <gülüyor> <Burada gülüyor> pizza akşam. yerim tarafım yağmur herhalde. Ha. Yerken şey dediği duyulmuş yalnız. Hmm. Sabah kahvaltısı ettim. Hiçbir şey yemedim onun dışında Kim diyerek böyle bize. Öyle ya. Nasıl böyle bir şey? Hani Bildiğim mi? Bu adamı bu kadar hani bir şey yerken hem sevinmiş böyle iki gram iki lokma geçecek diye bir de galiba lezzetli de. Ben zamanında öğrenciyken şu otunun yemekhanesinde bir gün ekmeğin arasında helva koyarken sevinmiş halim <gülüyor> görüntülenmişti. <gülüyor> Bütün öğrencilik hayatım üstüme gelindi ya. O helva Ege bayılır falan diye. Hiç bret, bret e yapmazlar oldu Sen o, ondan bize... mı helva yemiyorsun hiç ya? Yemiyoruz. Siz beni helva yerken gördünüz mü hiç? Hey, görmedim yeah. ya. Yani. Oh, balık, balık yerken gördüm. Helva bile yemedi o balıktan sonra. Zaten değil. balıktan sonra ne yenir? Helva yenir. Helva Adam yemiş. hiç eve sokmuyor ha. ya. O gün de senin o helvayı ekmeğin arasına koyduğun gün balık çıkmıştı değil mi? Yükkan evet de. hatırlıyorum ben o günü. Can fix mercimek o... çorba. Ben balığı balık... falan hiç Bir söyle. Mercimek çorba, balık, balık. helva. Helva. Başka ne olacaktı? Bir şey olmuyor mu? Su. Sen şey düşünüyorsun değil mi? Tepşinin dört gözü var. Sosyal bir adam düşünüyorum ben. Bir gözüne <gülüyor> de. Emekhaneden bahsediyoruz. Emek koy. ekmek, ekmek. Ekmek doğru. Evet. Ben o helvayı ekmeğin içine koyduğum anda başka bir adama dönüşüyorum. Mest. <gülüyor> salata salata. <Ha>. Salata. <gülüyor> doğru <gülüyor> doğru Vallahi balık salata. Bu ay Amerika'ya çok iyi telefon faturası gelecek. Sağlam. Ee, sağlam telefon faturası gelecek Beyaz Saray'a. Ee, çünkü... E Barack Obama 1. İngiltere Başbakanı David Cameron Elinden düşürmedi ama bu Kırım hadisesinde telefonu 2. Almanya Başbakanı Angela Merkel 3. Polonya Cumhurbaşkanı Komorowski ve 4. Rus lider Putin'le özellikle Rus lider Putin'le çok 90 dakika konuşmuşlar abi katlanarak yazar biliyorsunuz bu ben bir de şey yaptığını biliyorum ama Orada bazen kapatıp e -e -e -e -e diye kapatıp onun aramasını beklemiş. Ülke Aramaz ki Putin şey mı ya? Putin kaçın kur ya. ya. Arayacak demiş eşek gibi arayacak diye. 5 dakika sonra tekrar aramış. Çaldırdım Aslan. uyuyorsundur diye çok da çaldırmadım diyerek de bir lafı var. Putin'i. Çok çaldırmadım. Ben yani içinde hatta. şeyi anlamadım Oktay. Polonya Cumhurbaşkanı'nı anlamadım. O da herhalde karıştı listeden. Hayır ben yok, seni ben mi aramışım? Ben takip ediyorum. Polonya hakikaten bu olaylarda çok adı geçen bir ülke oldu. Biz de ne Polonez Polonez şey olduk resmen ya. O Adamların demek Polonez, hala bir şey varmış. diye bir şey değilmiş demek ki sadece. Yani bence Ben de. orada bir zirvede bıraktılar zannediyordum da. Zaten bir kanalda da bu Polonyalıların kahramanlıklarıyla ilgili şeyler. Yani kanal söylememde herhalde bir sakınca yok. Story kanalında... Polonya'nın kahramanlıkları adlı belgesel oynuyor. 1-2 haftadır demek ki hiçbir şey e, tesadüf, tesadüf değil. değil. Manidar. Yok Polonya önemli. Biz mi? Dünya liderimiz tabii şimdi ülkedeki şeyler yüzünden el koyamadı. Tabii. Yani bir kez daha ortaya çıkıyor işte bu kadar böyle ülke siyaseti. Resmen Kırım'da Hı -hı. işler e, dünya lideri ama. müdahale etmeden karışsın diye burayı karıştırmışlar. Önce Türkiye'yi karıştırdılar. Dünya evet. bunlarla uğraşmaktan Kırım'a müdahale edemedi ya. Bunu pek çok kişi bir şey olarak, tutarsızlık olarak görüyor olabilir. Hani bu konuda niye müdahale edilmedi, konuşmalar niye yapılmıyor e, ülkemizden diye. Lütfen biraz daha şey baksınlar. Ne evet. yani nelerle uğraşıyoruz bir baksınlar. Evet, biz de dış mihraklarla uğraşıyoruz. O olaylar zaten aynısı. Hangi Hazır olabilir? dünya liderinin başı kalabalıkken biz kafamıza göre takılalım demiş Putin. 1500'lerde de yine böyle bir hadise yaşanmıştı ya Kırım anlığında. Tabii. Aynı hadise, o olayı tekrar aynısı açan isteyenler, isteyenler açsınlar, baksınlar. 1500, 1500-1600 arası. Yanlış bir rakam vermek istemiyorum, yanlış bir tarih. Mart ayı gene, gene aynı olaylar, gene onlar canlandı. Ee, ama yine yine böyle sıcak bir marttı. Ben evet. ben de uyanız. Kadarıyla. Ama yani yine her zaman olduğu gibi bu sefer de uyanız. Yalnız 90 dakika konuşmak ne demek ya? Ya 90 dakika değil de o Hakikaten şey Ukrayna'da seferberlik ilan edilmesi. E, yedekleri de askeri almaları. Putin'in hiç e, zaten kişilik olarak da öyle bir tavrı var. Be herkes yani Rus halkı da onun hastası ya o konuda. Yani en azından bir kısmı öyle söyleyelim. Doğru yedek yani, askerler silah altına alındı Ukrayna'da. Ukrayna'da ve bu savaş ilanı falan diye e, konuşuluyor. Birleşmiş Milletler ve NATO'dan yardım istendi. Yani ee, orada söyledikleri tek e, hani biraz daha ne diyeyim e, ciddiye alınacak lafta değil de tespit. ...Rusya'nın 19. yüzyılda olduğu gibi davranmaya çalışması... ...21. yüzyıldayken... ...ya bu işler böyle gider hmm. adam, hali hazırda diye... Bilmiyorum Obama'nın fotoğrafları var... ...o fotoğrafçının da işi çok zor herhalde... ...her telefon konuşmasında fotoğraf mı çekiyorlar... Ya ya. Şey ...Obama'nın fotoğrafını mı çekiyorlar... ...Beysebol sopasıyla mesela... ...yok Biz, bizim konuşmada öyle bir... sopası mi? evet doğru... ...burada da e, Putin'le görüşmesinde de Obama'nın bir sandalye... Hı -hı. ...sandalye Obama'ya dönük... ...masanın kenarı çok hoş bir masa var çalışma masası. Masif. Masif. tamam masif, masif. Kakmalı. Ee, onun yanında sandalye sandalye Obama'ya dönük boş ve böyle ayakta Obama dururken telefonla konuşuyor. Hmm. Obama heyecandan hop oturup hop kalktı diye dünyaya mesajı. Yani şey, şey, şey olmazsa tırnak yerken şey yapılmamış öyle görüntüler gelse de, Belki de yiyordur ya. Koca yiyordur, başkan olabilirsin Yiyordur. 90 dakika de. çünkü tırnak da yersin. Pide de yersin faiz. Tırnak yersin tabii 90 dakika ya. Tuvalete gitmen icap olur. Doğru. Yani ben bir kapatayım şey. Çünkü bir yandan da boğazın kurur sıvı alırsın. O Telefon oradan... görüşmesinden de çevirmenler oluyor mu? Ya herhalde o kadar yabancı dilleri vardır. Ya. Çünkü ah yine obama hani böyle şey obama'nın İngilizcesi var bildiğim. E Putin'in de İngilizcesi var. Obama'nın obama İngilizcesi var. Evet, Çünkü evet. Putin de e, Rusya Anadolu sesi mezunu. Sonrasında şeye gitti. <Gülüyor> Moskova Anadolu. Sesi. Moskova Anadolu sesi özür diliyorum ya. Sonra süper lise oldu orası. Sonra Megaloida diye bir site oldu. <gülüyor> site mi? Ben sitenin okuluna şey yazdırdılar. <gülüyor> 90'daki. vallahi ben bekliyorum. Yani Ne gelecek? Fatura ne gelecek? Ne yapılacak? En kısa zamanda tapelerin yayınlanmasını istiyorum. Amerika'nın telefon faturaları ne kadardı? Yani özet yayınlansın. Valla özet Konuşma yayınlansın. Konuşma Ama bu hakikaten e, bir an önce e, ne yapılması lazım say. Ne yapıyorsanız bir yapın. Dirileşmiş diğer... Milletler, NATO... UNICEF kimi çağırabilirsin Ege başka? Dünya Sağlık Örgütü. Dünya Sağlık Örgütü Oscar Akademisi işte. Akademi, ne de verdiler e, rahatlar işleri, işleri, ne kadar sivil toplum hepsi bir araya gelsinler bu tatsızlığı bir an önce bağlasınlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Turan'sa modern sabahlar devam ediyor. Yeni bir saatin başından hepinizi bir kez daha günaydın sevgili dinleyiciler. Sponsorumuz Walk'a Walk. Sizleri etinden de sütünden de ağırlıyor. Hakikaten de bugün şanslı bir dinleyicimiz iki kişilik yemek kazanacak. O yemeğini de ister Arjantin'deki şubesinde yer, ister Cepa'daki şubesinde yer, ister gider bana daha yakın diye Bahçeli'dekinde yer. Biz ne yiyeceğine, ne içeceğine karışmıyoruz. Sadece şanslı ismi belirlemeye çalışıyoruz burada. Hmm. Ee, bugünkü sorumuz... Walk&Walk'tan yola çıkarak... Önce evet. ilk VÖK. Temelden bir girelim evet. hakikaten. Yani bu sonuçta her şey bir VÖK'le başladı diye bir şey var. Hmm. Slogan var biliyorsunuz. VÖK tavası olanlar VÖK tava Güzel söyle ya. VÖK tava diye bir şey yok. VÖK. VÖK <gülüyor> dediğin senin dergi. Hayır VÖK tava. <gülüyor> Söyle muhterem. Sen söyle. taba de. Ben demem. Ağzımı o şekilde sokmak istemiyorum. <gülüyor> ve o şekilde o kadar güzel oluyor ki. Evimde olanlar ve bununla harikalar yaratanlar bizi arasınlar. Telefonumuz 210-30-30. Melih 30. Kökçek sessizliğine büyündüm ve yine sıyrıldım. <gülüyor> <gülüyor> Bökt muhabbetime. <gülüyor> Herkes de var mı şu anda? Valla var. Ben de Biz sabit de yani. Hatta ben ilk daha ev, evi Biz kurarken... Çay kaşığı almadan... Onu Aynen. Aldık Ev dediğin şey, daha doğrusu mutfak dediğin şey, büyük tava üstüne kuruludur. Şimdi bir de yeni şey var, yani daha ileri ki boyutlarda dökme e, evet. dökme tencere, dökme tencereye geçme, geçmek için altta bir muhakkak bir altlık olarak büyük tavanın olması lazım. Yani Eskiden bir şey... düdüklü tencere vardı her evde. Şimdi hmm. artık bir, bir yerde düdüklü tencere yok. Yoktu. Evet, şimdi düdüklü tencere yok. Ee, wok tavalar şu anda şöyle bakılıyor, ediliyor. Aha ilk dinleyicimiz hattımızda Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Biraz tanıtanız kendinizi. Gaya, Gaya Hanım hoş geldiniz. geldiniz. Hoş bulduk. Var mı walktavanınız? Vallahi var. Var. Ne, ne zaman ne zaman aldınız Gaya Hanım? Önce onu soralım. Çok oldu. Yani Çok ilk oldu. İlk walktavamı mı soruyorsunuz? İlk olsun madem. Yani i̇lk ne? İlk ne? İkincisi ayrıdır diye onu soruyoruz. <gülüyor> i̇lk walktavalar çıktığında almıştım. Ne zaman çıktı? 12 Eylül sonrasıydı herhalde o. Ne zamandı? <gülüyor> Tevelli belli olmasın da. Ee, Tevellüt şey... dediniz zaten belli ettiniz Gaye Hanım yani. <gülüyor> 10 sene temiz vardır belki daha et. Peki Gaye Hanım şunu soralım. 10 senelik süre içinde kaç tava hallettiniz? Yani ıskarta'ya e, çıkardınız anlamında kullandım. Ee, 4. 4. voktum. Bayağı o, kullanıyorsunuz o Hakkını veriyorsunuz o zaman, zaman Gaye Hanım. Işte, her gün kullanıyorum. Her gün mü? Ne için kullanıyorsunuz? <gülüyor> Birilerinin ağzına, yüzüne böğk tavayla vurmak çok hoşuma gidiyor. Su kaynatıyoruz, tabii, tabii, dökünüyoruz. Iyi bir, siz biliyor musunuz iyi bir tavanın özelliğinin ne olması gerektiğini? Böğkle mi? Bökt Teflon mu? <gülüyor> Bütün tavalarda. Ne? Dün, ne oldu? Onun ölçüsü, bunu da ben uydurmuyorum, çok iyi bir yemek yazarı söylüyor. Tavayı Hı. alıp birinin kafasına vurduğunuzda ciddi hasar yaratan tava iyi tavaymış. İyi tava. Ama biraz vuruş tekniği de şey değil midir? Köşesini denk getirirsem ben her tavayı bir silah haline döndürebilirim yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Olabilir, evet. Gaye valla e, mutfakta... Neler yapıyorsunuz vokla? Gaye vokla... şimdi bir vokla... silah olarak kullandığınız anlaşıldı o az çok ile olarak zaman zaman kullanmam gerekiyor. Evet ama zorunluluk olmadıkça kullanmıyorum. Hı hı. Bunun dışında et ağırlıkla yapıyorum. Nasıl yapıyorsunuz? Et ve sebze. Et ve sebzeyi. E, Julian doğranmış Jülyen. etleri Aynen. ve sebzeleri. Evet. Ne evet. yapıyorsunuz? Fıtı fıtı fıt. fıt, fıt. önce soğanlar arkasından onlar bazen biraz soya sosuyla bazen de baharatla Hı hı, afiyet olsun. Bir dönderip mi yapıyorsunuz sadece gerçekten? Evet, i̇ki tur döndürüyorum evet. Peki özel bir tarifiniz var mı Gayanım yoksa o an bozdola, buzdolabında ne varsa işte mutfaktaki malzemelere göre bir şey. Çünkü wok tavanın öyle bir özelliği var ya evet, her şeyi evet. kaldırır gibi böyle Aynen. bir havası da var. Bazen bazen uyduruyorum ama genellikle sebzeler ve eti bir araya getiriyorum. Aa kışın mesela lahana, havuç, soğan üçlüsünü bir arada wok tavada yapıyorum. Yani lahana, havuç, soğan. Soğan. Evet. Tam bir bombaya dönüyor yani Üçleme. yiyenler. Üçleme o dönmüyor, dönmüyor. Wok'en Wok onu alıyor içerisinde. mu? Hı <gülüyor> Wok tava gazını alır diyorsunuz yani. Lahana'nın yani olsun. Evet, evet, evet. Anladım. Peki Gazi Hanım çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. İyi günler ediyorum. diliyoruz size. Hoş Sağ olun, şükürün. Wok and Walk Walk Walk'un sunduğumuz kadar sabahlar devam ediyor <gülüyor> sevgili sanatseverler. Otosansür. otosansür. Resmen otosansür olduk. Walktava ile ilgili e, anılıyorsunuz. <gülüyor> ve Walktava ile ilgili tecrübelerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Telefonumuz 210-30-30. Şanslı kişiye Walk Walk'un Ankara şubelerinden herhangi birinde iki kişilik şahane yemek kazanıyor. Etinden de sütünden de diyerek burada ilavesini de yapalım dinleyicilerimize. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz. Günaydın merhaba Betül ben. Betül hanım hoş geldiniz. Betül hoş mü oldum. Betül mü? Betül. Betül. Betül tamam. Evet. Buyurun Betül hanım. <gülüyor> Voktava adeta vücudumun bir uzantısı haline geldi diyebilir misiniz? Ee, maalesef diyemiyorum. Bugün eve gidince walk and walk'u deneyeceğim yani bu sefer yürümeyi deneyeceğim. <gülüyor> yani siz biz sadece work'le başlayın diye yani ilk etapta work tavayla e, antrenmanlarınıza başlamanız lazım. Evde var mı evet. work tava'nız Betül Hanım? Var. Antrenmanlarımı yapıyorum zannı olarak ama bugün de işte artık yürüyüşe geçelim dedik hani. <gülüyor> tamam anladım peki yani illa bir yürüyeceğiz diyorsunuz. Ya e, e, ne ya. yapıyorsunuz Betül Hanım tavada? E, ben pek bir şey yapamıyorum aslında annem yaşıyor. Abucuk ne kadar samimi bir itiraf ediyorsun. Peki ediyor. alışveriş yani alışveriş sırasında böyle wok tavaları gördüğünüz zaman mutfak yani mutfak malzemesi alışverişinden bahsediyorum. Evet, böyle bir evet. wok tavalar size de şey geliyor mu? Diğer tavalar bir tarafa, Vok wok tava, tava bir taraf. Yani, yani krep tavası, tava, o işte yumurta bilmem nesi falan filan onların hepsi bir tarafta. Ama Vok wok tavalar ayrı, ba başka bir yerde gibi geliyor mu size de? Bana öyle geliyor biraz. Yani, yani sanki için herhalde. Böyle gelmedi yani mi? O açılan o kapı wok tavaymış gibi geliyor. Yani o wok tava giren eve Bereket gelir, wok tava giren eve, tamam. mutluluk gelir, sağlık Böyle, gelir. Çin'de bir atasözü vardır zaten. Aşk gelir. Tabii Öyle, canım yani Vok'a bu... ayrı olanın tadı ayrı Hayri olur, olur Peki Betül Hanım evet. siz evli misiniz? Hayır değilim. Çeyizinize mi? koyacak mısınız bir tane? Şart. Anne illa çeyizime bir tane wok tava istiyorum diyecek misiniz? Yani bir tane porselen aldık şimdi. Yeni daha açılmamış. Bilmiyorum belki o çeyizlik olur mu? Porselen dediğiniz nasıl? <gülüyor> porselen woklar var ya. ya Dünya para porselen... milyondu. İçi porselen, dışı porselen. En pahalısından porselen aldınız. Kaplama. Tamam. tamam, o zaman Betül Hanım çok teşekkür ediyoruz. Çeyize Vok diye yazdık. Hayırlı olsun. Tamam. Zaten bunu açıkladınız. Şu anda kısmetleriniz dörde katlanmıştır. Çok bu arada kahve, kahve <gülüyor> yapmaktan canınız çıkacak yani her gün o oktavası varmış onun Porsche. Yaşınız kaçtı? Önce. Bu arada çok sormak yani. 23. Yir, yani 23. Küçük Olur mu canım? Aa 23 şimdi şimdi başlayacaksınız ki. Ovo, o sene içerisinde tam bir profesyonel olacaksınız. Anca, bir, anca anca o oktavanın değerini bilen bir. Anca oktavanın değerini bilen bir beyefendi için geç bile. Yani o yüzden <gülüyor> Betül Hanım en kısa zamanda. Ee... Mutluluklar biliyoruz. <gülüyor> <Mutluluklar gülüyor> en, en ivedi, ivedi. Teşekkürler, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tamam. Güle güle. Hoşça hoşçakalın. hoşçakalın, iyi günler. Bu arada dinleyicilerimizden de e, tweetler geliyor. Vok tava ile gelen Adalet Heştekin'e. Hemen başlatalım ya Vokla gelen Adalet diye. Ulan daha dur ilk gününden başlatmayalım bari ya. Hayır, bu ta bu tava. Bu tava olan. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba. Efendim, hoş geldiniz. Vok konusunda konuşacak yetkin bir erkek arıyorduk karşımıza siz çıktınız. Hemen tanıyalım sizi. E, İsmin Ulaş. Ulaş Bey, hoş geldiniz. Yapıyor musunuz Hı. yemek Ulaş Bey? Yapıyorum kendince. Hı -hı. Estağfurullah. Zaten kime göre yapacaksınız Ulaş Bey? Kendinize göre yapacaksınız. Kendinize kadar yapıyorsanız o ayrı. Ama e, eminim ki e, evli değilsiniz Ulaş Bey. E, evli değilim, beklerim. Bekersiniz ve e, geçer evlerinde var mı vok tabu bu aralar? Olmaz mı ya? Tabii ama, abi genç kızı tavlamanın ilk metodu şeyden geçiyor. Wok tavayı alacaksın. Ben sana wok'ta güzel bir şeyler yapayım yapıp eve davet edeceksin. Şimdi hattımıza ulaşmayı var. Ulaşmay? Eee şimdi şöyle. Heh. Benim ben annemden almıştım wok tavayı hiç. Annem böyle al wok diye verdi elimen. Al wok mu dedi. Yaparsın bir şeyler falan filan. Bir başta yumurta yumurta uğraşı. Sonra <gülüyor> bakalım biraz kendimizi geliştirelim dedik. Eee böyle nudullar falan filan yapmaya başladım ama geçen hafta 4 tane arkadaşına bir muzul yapayım dedim. Sonuçları gerçekten kötü oldu. Ee, bir günlük bir bağırsak hareketleri de mesela nasıl söyleyeyim? Neydi? Bozuk muz hep onun wok tabii vermeyeyim. Ya çok su fazla kaçırmışım galiba. Hı hı cırcırla gelen adalet diyoruz o zaman. <gülüyor> çok cırcırla teşekkürler. O, evet. Ulaş Bey geçmiş olsun diyelim size ama gerçekten de tavayla bağınızı koparmamışsınız evet. bu hadiseye rağmen. Evet. Yani edeyim. orada bence Ulaş Çok teşekkür ediyoruz Ulaş Bey. Ulaş yani Bey'in şeyi orada yani Vok'ta vadan değil acı sostan olmuş. Onu anladık tabii. herhalde değil mi? Yani Vok'ta her şeyi e, normal mükemmel hale, hale getirir ama acı sosa karşı da tabii Yapamaz. ki direnci zayıflıyor bazen. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Cherry Pop'in dediyiz, radyonuz dedim olarak sabahlar devam ediyor. Sevgili Salat severler. Wok'a Walk Wok'tan yemek görüyoruz. Sorumuz, Wok Tavayla ne yapıyorsunuz? Evinizde var mı? Eksikliğini hissediyor musunuz? Faydasını görüyor musunuz? Telefonumuz 210-30-30 şu dakikaya kadar gelen en enteresan şeylerden bir tanesi de sebzelerin gazını alma özelliği Wok evet. evet. Lahananın falan hiç gazını bırakmaz maşallah. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim. Yasemin. Yasemin. Hanım hoş geldiniz. Var mı vaktabınız? E, var. Bekarken almıştım. Biraz da işte yaparım ben bunda e, güzel yemekler, noddular falan diye. Hı hı. E, ama sonradan e, patates kızartma tavası olarak kullanmaya başladım. Nasıl randıman alıyormuşsunuz <gülüyor> patates kızartırken? İnsinlik de alıyorum çünkü tabanı küçük ya, evet. ee, az yağlı böyle iki parmak üç parmak yağ koyuyorsunuz, bir de sıçrayan içinde kalıyor derin ya. Aslında galiba bence onun için yapılmış hem. Bi diniçimiz C şey D Twitter'dan yazmış, bin bir zorlukla buldum. Ee, ondan sonra ilk kullanımda eşim ee, tavayı patates kızartması yaktı yaptığı için şey yaptı, bitirdi tavayı falan diye. Acaba o siz misiniz? Yoksa siz sağlıklı düzenli olarak kullanıyor musunuz? Ya benim eşim evdeki tavaların <gülüyor> tavalarla tencereleri birbirinden ayıramadığı için Vok'la ilgili bir yorum yapmamıştım. Belki biliyordur da şey yapmıyordur size ses etmiyordur nasıl olsa yapıyor Yasemin diye. Öyle Bilemiyorum, bir şey yok. Bilemiyorum ama şey e, bayağı bir ekmek balığı falan kızarttım onunla her pazar. Ekmek Bence neyi? Ekmek balığı ya şey ekmek yumurtalı ekmek yumurta. var ya. Ha. Yani bunu ha. tabii şeyler artık Çinlilere özel midir bu Vok Tava da yürekleri sızlıyodur. yani bizim... Ee, kah geleneksel, geleneksel kahve fincanında e, ne yapmaları gibi, e, tekile ne gibi tekile içmeleri gibi bir şey i̇yi gibi iyi geleneksel kahve fincanında bir kere çorba ikram edilmişti bir otelde bize egzantriklik olsun diye. Benim hiç içim sızlamamıştı mesela. Onlara da bir şey olmaz diye. Valla çok iyisiniz Zaten şu an. Bu şu anda bütün çürüttünüz her şeyi. Şu bildiklerimizi, ön kabullerimizi bir atalım diyor. Atalım. Yani. Tabii. Yasemin Hanım'ın füzyona doğru geçiş. Valla Yasemin Hanım patates kızartması çok mantıklı. Çünkü çok yer tutuyor. Bir de onu atmaya kıyamıyorsun. Ben de böyle 100 yıllık bir voktavan var. Ee, şey yapamıyorsun. Yani onu atsak mı bir şey de yapmıyoruz. Atsan atılmaz bu atılmaz ki. Bunda bir şey yaparız diye. Zaten evde yani noodle yapmaya kalkmaya da gerek yok. Walk and walk, walk <gülüyor> <gülüyor> bakken Sponsor'da gel. olukla bu, şu anda bana para yağmaya... <gülüyor> Ağzıma yüzüme giriyor ya. Yasemin ya. Hanım son sizi uğurlamadan önce şeyi de bir vurgulayalım da siz yani walk tavayı kızartma bunda nefis oluyor diye mi kullanıyorsunuz? Yoksa walk tavada başka bir şey yapamadığınız için mi kızartma yapıyorsunuz? Ya başka bir şey yapamıyorum o başka mesele ama da nefis oluyor. Çünkü diri dar. Çok az yağla böyle 2 3 parmağı dibim koyuyoruz. dar diyor evet. Az az yağla gelen adalet evet, diyorum ben de. Evet hakikaten. Ben bir de hiç e, e, etrafa dağılmıyor ya o, evet. yüksek, o yüksek. o işte en güzeli de, de o diyeyim. Ya ben gidip vallahi bugün yapacağım. Yani. Az <gülüyor> yağ az sıçratma. Sırrı bu. Çok teşekkürler Yasemin Hanım. Görüşmek ben üzere. Güle güle şey kalın. Moktavanın dibisin diye bir şey geldi mi aklıma. Voktava'ya Voktava <gülüyor> sormuşlar. Boynun niye yeri diye dibim dar demiş. Ya tam olarak çok bir Çin <gülüyor> hikayesi yani. Boynum eri meri değil deseymiş ya. Ya ne uzunca boktabaya akıl öğretcek değilim de. <gülüyor> Merhaba kimle görüşüyoruz? Merhabalar. Merhaba. Selam Ayva. Hoş geldiniz yine yani, Ne yaptınız yani telefonu? Yataktan günaydın Ayva Hanım. Yeni daha keşfetmeye çalışır gibi bir haliniz var. Evet ya eski günlerime geri döndüm model zamanlar olarak öyle oldu biraz. kabloyu şöyle bir geriye atın ya şu şeyle. Kablo ses yapıyor. Rol çalıyor kablo. saniye şeyi çıkarayım. Telefon şarjda konuşuyorsunuz değil mi şu anda? Aklı çıkardım. Sevmiyorum da telefon a konuşmayı. Evet sevmezsiniz ama. <gülüyor> Bizim için biraz katlanın İrem Hanım. <gülüyor> ne olacak? <gülüyor> Vallahi çok evet. özür dileriz. sizi. Biz çok sevmediğiniz, tiskindiğiniz yani. şeyi yaptırıyoruz sabah sabah. Peki var çok mı İrem da. Hanım boktavanız? Benim yok ya. Gerek duymadım da yani olsa şey kavurma yapardım ya. Kavurma, kavurma. Ha, evet, yani evet. kurbandaki kavurma mı yoksa e, normal başka? Kurbandaki çünkü ben internette araştırdım da siz e, yayında birileriyle konuşurken ya kavurma da güzel oluyormuş yani. İnternette ne yazıyordu tam olarak? <gülüyor> Sizin ne Okta internette tam mı? olarak ne aradınız? <gülüyor> Okta kavurma olur mu ya? Allah vallahi çıktı bir şeyler. Siz ama bir hedefle çıkmışsınız yani. Okta yumurta olur mu Aa, diye tabii. bir şey yapalım. Ya işte noodle falan bana ters geliyor. Ya sadece sabah bir yemek gibi geliyor. Yani onu canım hiç istemez benim hayatta yani. Ama ne? kavurma deyince. Biraz da şu anda istiyor gibi geliyor benim. <gülüyor> yani sanki bana öyle geliyor. Biraz Canınız kavurma yani. gibi. Sabah şöyle bir kavurma olsa. <gülüyor> Değil mi? Yani evet. Bir de çay yanında açık söyle Hafif. Bir de yumurta kırırsanız kavurmanın üstüne ne Olay dersiniz? Yok yok, o kadar bayağı gerek çok Ne var yani. canım ne var normal. yumurta? Yumurta kadar <gülüyor> yumurta, yumurta çok. Her şeye cana can katar yani. Peki çok teşekkür ediyoruz yine bana. Teşekkürler. Tamam, Bakın tamam. uyku mahmuru olarak aradığı pro şeyde kavurma lafı ile beraber can geldi, kan geldi diyorum. can geldi o kavurmanın mucizesi. Kavurma. Bak Tutku Hanım wok tavayla mısır patlatıyormuş mesela. Nefis ne oluyor güzel. diyor. Tabii doğru valla. Az ya, Ağz yağ. Neyle kapatıyor ağzını? E Bart voktavanın da kapağı var. Kapağı var Kapaklı mı? Kapaklı voktavalar var falan. Benimkinin nerede o zaman? Gün. Benimkinin kapağı nerede abi? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Seza Bey. Seza Bey. Yanlış mı duyduğum? Evet. Peki. Evet diyor doğru duydunuz. Peki Seza Bey. Şimdi bu voktava anladığımız kadarıyla şu dakikaya kadar erkekleri çok heyecanlandıran bir tava değil. Ama sizin bir tecrübeniz <gülüyor> oldu mu voktavayla? Ya ben seviyorum. Şimdi işte bir tavuk yapıyorum. Ben kendime böyle özel bir tarif yaptım. Biraz paylaşmak yani. isterseniz Ceza Siz abi? Size Kong özel pao. tarifiniz. Kong Pao Tabii. tarifi mi yoksa? değil Nasıl? Kong Pao tavuk diye bir şey var ya. Çok yok. Neyse, hayır, o, başka hayır. Bir şey. yok o tarz bir şey değil. Yani tamam, çok, çok aşırı derecede böyle işte çok özel süslü tüslü bir şey değil ama. Olsun yani, olsun. Hadi işte hemen, hemen verin Ceza <gülüyor> Tabii. Kemiksiz böyle tavuk işte birer santimlik böyle işte yarım santimlik e, şeritler halinde kesiyorum. Jülyen. Daha sonra bunu nasıl? Jülyen mi? Yani Jülyen diyorlar ya böyle havalı o zaman, bir yemek tarifi bu. olur. Yani şerit ben, şerit kesiyorsunuz. Ona ha tamam, ha şerit şerit kesiyorum. Daha hmm. sonra işte onu e, böyle bir toz var böyle işte şey e, toz biber gibi ama biraz daha farklı. Çeşni mi? E, Valla çeşni herhalde bilmiyorum. Hmm. Siz nereden farklı alıyorsunuz ya? bu tozu? <gülüyor> Çok affedersiniz. Nereden alıyorsunuz? O, okul önlerinde e, mi satılıyor? Ben, Nerede? E, Yok ben Londra'dan arıyorum bu arada sizi. Ha Londra'dan <gülüyor> ee, arıyorsunuz. Burada... Ondan ötürü tamam. Evet, Orada Londra tozçular çarşı. <gülüyor> Londra çukur bakkaldan alıyor tamam. Tamam evet, evet, abi. Londra çukur bakkaldan alıyorum buradan. Daha sonra işte burada bir süpermarkette süper şeyler satılıyor bu işte. Direkt bu wok tavada pişirmek üzere. Böyle hazır doğranmış işte soya sosları şey soya. E, bitkisi aynı zamanda evet. e, maruluydu işte biberiydi zırtıydı onları hep beraber işte şeyle beraber tavukla beraber kızartıp yanına da böyle ufak bir işte pilav yapıyorum ondan o sonra bir da... gayet güzel bir, e, afiyet olsun e, biz Bokla nasıl genel yapacağız genel. bunu burada nasıl yapacağız Seza Bey <gülüyor> aklımıza soktunuz Londralara kadar yani kaç para bu arada bu satılan şey markette Sebzeli mebzeli falanlı filanlı Bir pahalı falan bir şey değil yani. Bir Aa, hiçbir şey değilmiş. Hiçbir şey zaman. değil ya. 4 lira bir şey bizdeki Ama tarzı. orada wok çok pahalı. Wok çok pahalı. Peki Sez abi, çok teşekkürler waktan. efendim. Görüşmek üzere. Afiyet olsun. İyi günler Sez abi. Vay be Sez abi. Üç marketten aldık, aldığı malzemeyle çok güzel değerlendiriyor wok tonayı. Helal olsun. İşte belki orada okuyor ya Sez abi. onun da etkisiyle. Tabii aç adam her gün ne yapacak? Yalnız wok wok so yapacak. Yani wok biraz soya istiyor. Ama, ama evet, adeta, adeta soya, soya, soya diye ben bağırıyorum. Ben diyor biraz diyor isterim diyor. Günaydın Yanlardan efendim. Kayacak kayacak. Gelecek. Günaydın merhaba. Kimle görüşüyoruz efendim? Kumru ben. Kumru Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz bok tavayla? Ee, ben çin yemeği sevmiyorum aslında ama bir bok tavam var. Ben genel olarak onunla artistik yapıyorum. Mesela Pardon. ben yemek yaparken biri izleyecekse tamam böyle bok tavayı çıkarıp her şeyi onunla yapıyorum. Çok mantıklı ya. Döndürme <gülüyor> numarasını yapabiliyor musunuz böyle tavayla beraber? Onu yapmayalım ama zaten kalıbı yeter. Yani döndürmeye gerek yok. Şöyle çıkarıp ocağın içine koyunca ne piste güzel bir şey çıkarsın. Fış fış fış yapınca oluyor. zaten o havayı verir abi. Kumru Hanım'ın istediği havayı <gülüyor> evet, verir. fış bir de o biraz <gülüyor> bilek gücü isteyen bir şey. Ağır bu voktavanız çok öz değil. Benimki böyle ince bir metalden. Ne olduğunu bilmiyorum i̇nce ama metal değil ya ucuzundan almışsınız işte kumralım yani ince metal falan <gülüyor> diye onu. Naif Doğru, hale getirmeye alalım. çalışmayın. Şova yönelik işte ya. He. Bazı muhtavalar şova yönelik. Yani Onun Bir Güzel. de şöyle bir şey oldu ki böyle işte onunla pişiririm de bir de getir sofraya koyuyorum o tavayı. Böyle annem bir gün deliriş yaptı. Çocuğum yoldan bilmez gibi şu ayı gibi tavayı getirme sofraya koyanıyor. <gülüyor> <gülüyor> <Sofraya. gülüyor> Ay tava <boktavaya> ve <gülüyor> ayı gibi tava denir mi? Ama <gülüyor> ayı gibi o tavada yani anneniz de haklı. Ona da bir şey diyemiyorum. Oyun gibi tava. Ama bir de bir taraftan bandıra bandıra yemenin de tadı ayrı olur. Onun dibi dardır ya. Tabii. bunun diye... <gülüyor> <Yani Muhtava> <gülüyor> en büyük bugün öğrendiğimiz özelliği dibinin dar olması. Oraya iyi bandırma yapılır. Mı? Tabii bir bandırma yapılır. E, düdüklü tencere var mı Kumru Hanım'ın evde? Ee, yok. Hay Allah. E, Neyse ama. onda başka bir programda biz zaten. Düdüklü tencerede ne artistik var ki? Ama, ama işte hayır. Yani Kumru Hanım'ın annesi Voktava'ya böyle bir mesafe değilse düdüklü tencere kesin olması lazım. Bir yerlerde... Kullanılmıyordu ha, ama yok bir yok dolabın yani üstünde falan oluyor. var ama ben artık şey evlendim böyle kendi evinde, var tabii. E sizin Sözüme. eve mi gelip şey yapıyor ayı gibi tavayı diyor gidiyor sonra annen? Ya e annesi sofrada Reklamlardaki edeyse. gibi ya işte gelip kızı eleştiriyor şur, şöyle yapılmış, <gülüyor> hani hani böyle O da iyiliğini, iyiliğini istediği şey için. Olsa, tamam. Gelince ona da yemek yapıyoruz, gösteriyoruz. Tamam, tamam. Nefis konu, yapıyorsunuz. olarak hatta o görseydi en çok artık annem yapıyorum mecburen. Takdir edersiniz ki. Peki. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. <gülüyor> Sağ olun kumulan. Gelecek güzel olsun. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Ben ötüleseniz Modern Sabahlar'ın son dakikaları Bizim için tarihi anlamı olan dakikalar Bunlar sevgili dinleyiciler çünkü Yeni sponsorumuz Walk&Walk'tan ilk yemeği şu dakikalar içinde Şanslı dinleyicimize ulaştıracağız Böyle devam etsin Her giden memnun kalsın Bize değilsin Aman efendim ne yaptınız ne ettiniz biz de bunun mutluluğunu nasıl bir aşçı güzel yemeğinin yendiğini gördüğünde mutlu oluyorsa biz de verdiğimiz hediyenin yendiğini bildiğimizde mutlu olacağız çünkü. Evet, evet. Bu sabahın talihli ismi Kumru Hanım oldu. Artık annesiyle mi gider, eşiyle mi gider bilmiyoruz ama Bence walken annesini walken... hava atmak istiyorsa annesini alsın götürsün. Beyi zaten bir şey edemez. Doğru. Yani. Yani. Artık kendi kararıdır Kumru Hanım'ın. İster Arjantin caddesindekine gider, ister Cepa'dakine, ister Bahçeli'deki şubesine gidip walk and ben radyodan kazandım yalnız beleşe yiyeceğim dediği anda her şey değişecek. tam olarak Ve... sistem öyle değil yani en azından şöyle <gülüyor> bizi arasın. Ee, yayın sonrasında hemen bizi ararsa Kumru Hanım nasıl alacağını söyleyeceğiz. Bir hafta içinde istediği gibi değerlendi istediği Ve yerde. yani ben şöyle de bir faydası olacağını düşünüyorum. Annesiyle Kumran'ın arasındaki Vogtovaland dolayı oluşan e, gerilimi oluşan de alacaktır. Soğuk e, buzlar Soğuk bu bir anne bu, ne zaman şey de şeyde şeyde diyebilir, oha bu yani burada yani oha diyebilir mi demez herhalde çok efendim, efendim. De. Hani Sadece çok de... olunca sinirleniyor, ayı gibi diyor. Sadece ayı gibi öyle diyor. Bir şey. bir sürüsünü bir arada görünce aslında o kadar da ayı gibi değilmiş, minnoşlarmış diye de kızımın şimdi ve diyorsun. eriyecek o buzlar eriyecek gibi i̇nşallah, geliyor bana. Inşallah. Şimdiden afiyet olsun ee, diyelim ve bir de hatırlatma evet. ee, eğer küçücük bir hatırlatma şeyimizi tamamladıysak Tamamladık. bu sponsorumuzdan yemeğimizi verdiysek. Bugün yayının başında şey diye konuşmuştuk ya. her filmi için hı hı. en iyi özgün senaryo Oscar'ını almıştı. Hör'ün fikri çalıntı mı Spike Jonze'ın evet. bilmem mi falan filan yok efendim değil. Bir dinleyicimizden gerçek neyse o sunuldu, gözlerimizin önüne çalıntıymış. Fatma Girey'in robot olduğu bir Kemal Sunal filmi Japon var hatırlarsınız. E Japon işi. Japon işi. Onun aynısı, aynısı. Aynısı ee, Çok teşekkür ediyoruz Japon işini Şıpın işi Hemen öyle çevirdiler Ama işte bu çağda Bu bilgi çağında Yakalanıyor tabi bu Tabii ki Gözlerden bu kaçmıyor Bu şey yakalanıyor Gönül isterdi ki Oscar verilmeden Bir yarım saat 45 dakika Önce de bu ortaya çıksaydı O sahnede rezil etselerdi Spike Jonze'u Olmadı Biz şimdi rezil etmiş olduk ee, Bence Fatma Giri Gitsin bir tükürsün Zamanında Fatma Giri Gitsin Hep öyle. Hatırlıyoruz yani, yani. Genç dinleyicilerimiz hatırla hatırlamaz ama Hatırlamaz ama Biz çok iyi biliriz şarkı. Biz hiç unutamadık. Yarın sabah yine de buluşacağız sevgili dinleyiciler. Bu sabah kazanamadınız, ağzınızın suyu aktı belki ama yarın Moken Walk Walk'tan yemek kazanmış şansınız var. Yeni sponsorumuz yemekçi olduğu zaman vereceğiz yemeği, vereceğiz yemeği bol bol diyoruz. Hepinize güzel bir hafta diliyoruz. Söz çıkalım. bir gün olacak.